Radyo Agos Parilus, günaydın, Rojbaş, Şalom, Kalimera, merhaba. Ben Robert Koptaş, Radyo Agos'tan merhaba. Ben de Karin Karakaşlı, benden de bir merhaba olsun. Ee, nefeslerimiz çakıştı Karin'le. Kulağımızda bir cızırtıyla, <gülüyor> kulaklığımızdaki cızırtıyla Radyo Agos'tan tekrar günaydın ve Parilus diyoruz. Ee, bu hafta dördüncü radyo yapıyoruz. Ee, artık galiba bir şablon oturttuk. Ee, amatörlüğümüzü atmıyoruz ama belki biraz acemiliğimizi yavaş yavaş üzerimizden atıyor olabiliriz. Öyle umuyoruz. Ee, bu haftanın gündeminde neler var Kalin? Yine bir e, kitabı manşet yapıp aslında... E... Bize kitapsız diyenlere inat... Öyle oldu ee, ama ilginçtir e, manşet olan kitaplar içinden e, hayat geçen tanıklıklar ve belgeler oluyor aslında. Dolayısıyla kitap dışında her şey oluyorlar. Bir zamanlar e, Ermenilerden sonra bir 2012 beyannamesi var. E, bu sefer Hrant Dink Vakfı'nın yaklaşık 20 aylık çalışmasının ürünü e, ve aslında bir mal gaspı, e, dan yola çıkarak 1936 beyannamesi diye dayatılan bir hukuksuzluğun Ee, bir toplumun bu bağlamda Ermeni toplumunun nasıl azalmasına, küçülmesine vesile yapıldığını bir siyaset olarak ortaya koyuyor. Ee, bir tespitten öte de aslında bir çağrı bu. Adalete çağrı. Ee, bir 2012 beyannamesi saptamasıyla geleceği daha farklı inşa etmek için bir umut. Ee, ayrıntılarını zaten stüdyo konuğumuz e, ve bu kitaba büyük emeği geçen Nora Mildanoğlu ile konuşacağız. Ee, onun dışında... E, Pınar Selek'leydik bu hafta. Kendisi Agos'a özel bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz 13 Aralık'ta davası görülecek. Dava öncesi bütün kamuoyunda kendisine yönelik dayanışma ve dayatılan hukuksuzluğa tepkiler giderek büyüyor. Biz de ona yer verdik ve onun özellikle... Agos benim için gazete olmanın çok etesinde bir anlam taşıyor. En sevdiğine daha kalıcı bir söz söylemek istersin satırlarına. Taşların en dibine sıkışmış gülü koparıp vermek. O gülü bize doğrudan vermek istiyor. Biz de o günleri bekliyoruz açıkçası. E, Pınar'ın yazısında e, bu cadının ulu ortaya çıkılmasına kimse izin vermeyecek e, sözleri vardı. E, biz de onun yazının başlarına çıkardık. Gerçekten geçen hafta salı günü yani geçen salı günü yapılan toplantı çok kalabalıktı. Çok farklı kesimlerden insanlar vardı Pınar'a destek olmak için gelmişlerdi. Ben şahsen o salondaki ortamı gördüğümde gerçekten Pınar'ın bir gün aramıza döneceğini ve adaletin yerini bulacağına bir kez daha inandım. Umarım oradaki orada oluşturduğumuz o istek Pınar'a destek olmak için yan yana gelmemizin yarattığı enerji Pınar'a da ulaşmıştır. Eminim ulaşmıştır. Ondan sonrasında ise bir hayli iç konular ama iç konulara bir miktar tabii kamuya da değiyor. Bunlardan bir tanesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda kılık kıyafet serbestisinin önünü açan yeni reformuydu. Bu reformdan azınlık okulları ve yabancı okullar muaf tutuldu. Ee, ve bir takım e, farklı görüşler var e, konuyla ilgili. E, ayrımcılığa kapı açabileceğini bu uygulamanın endişeleri dile getiriliyor. E, uygulamanın düzeltilmesine yönelik olarak da eğitimcilerin, e, Ermeni okullarındaki eğitimcilerin ve yöneticilerin tabii bir beklentisi var. E, Kasıt olmaması kaydıyla. Evet orada e, ilginç bir durum var. Yani Türkiye zaten bu meseleyi tartışıyor okullarda kılık kıyafet serbestçisini farklı görüşler var iki ayrı kampa ayrıldık aslında birçok meselede olduğu gibi ama Türkiye'nin Ermeni Rum Yahudi vatandaşlarının okuduğu okullardaki çocuklar bu uygulamadan da dışarıda bırakıldı yani şu an serbest kılık kıyafet uygulaması onlar için geçerli olmayacak ve bir anlamda herkes serbest kılık kıyafette giderken onlar üniformayla okula devam etmeyi e, de, okula gitmeye devam edecekler. Burada hani adına ayrımcılık demesek de diyebiliriz. Çünkü kastın ne olduğunu tam bilmiyoruz ee, ama garip bir durum olduğu ortada zaten gayrimüslim okullarının farklı bir muameleye tabi tutuluyor olması farklı yönetmeliklerle farklı kurallarla yönetiliyor olması başlı başına bir ayrımcılık örneği ee, bunun, bunun da bu uygulamanın da umarız hani bu hatanın da düzeltilerek en kısa zamanda bütün okulları Türkiye'de hizmet veren bütün okulları kapsayacak şekilde genişlemesini e, arzu ediyoruz tabii ki. Bir diğer haftanın önemli gelişmesi de Türkiye Ermeni toplumunun Suriyelilere, Suriyeli Ermenilere yardımını düzenlemek üzere İstanbul Ermeni Patrikliği'nin inisiyatif başlatması, kamuya yönelik bir resmi duyuru yayınlamasıydı. Patriklik divanından özel bir çağrı yapıldı ve Suriyeliler için öncelikle giysi ve yiyecek toplanması için kampanya düzenleneceği, Patriklik adına banka hesapları açıldı. Toplanacak yardımın da Suriye'yi Kızıldayı tarafından ulaştırılacağı söylendi. Bu noktada bir diğer önemli gelişme tabi özel bir çalışma komitesinin oluşmuş olması. Hiçbir çalışma sensiz olamıyor. Mutlaka seni bir içine dahil ediyorlar. Dolayısıyla orada emeğini vereceğin süreci bir doğrudan dinlemek istiyoruz. Bu çünkü Suriye hakikaten senin derdin hepimizin derdi ben ben gerçekten yani Hali e gitmeyi gözlerimle görmeyi çok hı hı. istedim orada olan biteni ve gördükten sonra da bir şeyler yapmam gerekiyordu ve yüreğimde her gün aklımda olan bir yer sürekli konuştuğum bir yer ve acının da gittikçe büyüdüğü bir yer buna dair biz ne yapabiliriz diye gitmiştik zaten dönüşte de parikali bir temasım olmuştu ki bilen bilir yani bizim paikaneli bu anlamda temaslarımız çok sık değildir. olan temaslarda çok olumlu değildir. Ee, ama hani bunu bir görev olarak orada gördüklerimi aktarmak E, ...görevi olarak gördüm ve... E, ...Başepiskopos Aram Ateşihan'la görüşmüştüm o zaman... ...o gördüklerimi anlattım ve... E, ...hani bir yardım faaliyetinde bulunulursa da... ...ben o, o zaman alanda... E, ...sahada fiilen çalışmayı çok arzu ederim demiştim... ...sağ olsun o da bunu hatırlamış ve... E, ...böyle bir karar aldığında Patriklik'te... ...ve bazı cemaat ileri gelenleriyle, vakıf başkanlarıyla... E, Beni çağırdılar, ee, hani bir ekip kurabileceğimizi, genç ve dinamik bir ekiple bu saha çalışmasını, koordinasyon çalışmasını, toplanacak yardımların yerine ulaşılmasını, bunun şeffaf bir şekilde yürütülmesi sürecini e, üstlenebileceğimizi söylediler. Yani bir anlamda bize bir görev tevdi ettiler. E, tanıdığım insanlardan, e, patrikhanenin güveni olan bazı insanlardan yine gerçekten genç bir ekip. E, kuruldu şu anda. Görev sahası tam belirli değil. Tam e, bazı şeyler oturmuş değil. İlk toplantımızı yarın yapacağız. Bir de çatıda zannederim Ermeni hayırseverlerden oluşan e, bir ekip de var. Yani e, hem maddi imkanlarını ve deneyimlerini sunan e, bir kuşak e, hem de altta e, emeğini verecek gençler herhalde birleşiyor. Evet. E, bu toplantıyı yaptıktan sonra da zaten muhtemelen bir yol haritası çıkaracağız. Bir iş bölümü yapacağız. Bunu da e, son derece şeffaf ve açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız. Agos kanalıyla diğer gazeteler kanalıyla yani Suriyeli Ermenilere ve Suriyeli özellikle Haleplilere Ermeni olmayanlara yardım düzenlemek üzere Ermeni toplumu harekete geçmiş durumda bu yardımın yerine ulaşması ve doğru bir şekilde kullanılması için de e, biz yüreğimizi ve emeğimizi koyabildiğimiz kadar koyacağız. Bir diğer haberimize geçelim. Büyükdere'de tapu gerginliği adını taşıyordu. Genelde tapu söz konusu olunca gerginlikler vakıflar genel müdürlüğüyle yaşanır. Bu sefer enteresan bir durum var. Aynı zamanda da bir hayli acı tabii. İki kardeş cemaat arasında bir sorun baş göstermiş durumda. Hem de ölülerimizin, ortak ölülerimizin yattığı bir mezarlıkta. Her iki noktadan çok can sıkıcı, can acıtıcı bir gelişme konuya e, konunun adresi diyelim. Büyüklerideki Ermeni Kilisesi Vakfı ve Latin Katolik Vakfının e, ortak mezarlığı. E, bu mezarlığın Ermeni Vakfına verilmesi tartışma konusu oldu. E, ve Katoliklerin sözcüsü e, bir açıklama yaparak yanlışlığın cemaatler arası gerginliğe yol açmasını istemediklerini iyi niyetli e, Lakivingas'ın da girişimiyle e, Bir an önce düzeltilmesini istediklerini söylediler. Ayrıntılar bir miktar sende o yüzden hemen bir döneyim sana. Gerçekten nahoş bir durum bu. Yani Büyükdere'de yüzlerce yıldır işte ölülerimizin yattığı bir mezarlık ve o, o mezarlıkta Ermeni ölüler var. Mezarlığın bir kısmında da Latin Katolik, Ermeni Katolik cemaatine E, ...mensup insanlar var. Can, e, yanılmıyorsam mezarlık alanının yaklaşık %75'i e, Ermeni Ortodokslara... ...yüzde 25'i Katoliklere e, ait. Ama e, Vakıflar Genel Müdürlüğü bu tapu iadesi sürecinde... ...bütün alanı e, Ermeni Kilisesi'ne ve onun vakfına vermiş durumda. E, böyle bir durumda kilise vakfının yapması gereken şey... ...bunu paylaşmak, bu hatanın düzeltilmesini sağlamak olmalı. Ama Büyükdere Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Süme... ...maalesef böyle bir tavır içine e, girmemiş... Baya da sert açıklamalar yapmış biz hakkımız olanı aldık vesaire diye ama bu hiç adil bir tavır değil oradaki ölülere de saygısızlık ve vicdanlı da değil. Maalesef dün de başka bir olaya tanık olduk duyumlar aldık ve sonra da doğrulattık Murat Süme bu vakfın bir mülkünü de hiç kimseye haber vermeden satmaya kalkmış. Sarıyer Tapu Müdürlüğü'nde görülmüş. Bazı işlemler, satış işlemleri yapmaya başlamış. Kendisi Normalde gelenek Ermeni vakıflarının mal, mülk satmamasıdır. Yani atalarımızdan kalmış, dedelerimizden, nelerimizden kalmış mülklerin korunması ve onun gelecek nesillere taşınmasıdır. Eğer illa satılması gerekiyorsa da bu bilgi toplumla paylaşılır. Önce kiliseyle paylaşılır, sonra diğer vakıflarla paylaşılır ve bir çare bulunamıyorsa satış yoluna gidilir. Murat Süme Çok az kişiyle seçim yapılan bir ilçede, vakıf seçimlerinin yapıldığı bir ilçede maalesef hani e, burası benim e, mülküm tavrını, ben istediğimi yaparım tavrını e, sürdürüyor. Ve biz bu tavrı hiç tasvip etmiyoruz. E, Ermeni toplumu içinde kimse de tasvip etmiyor. E, bu önemli bir sorun. E, umarız hem mezarlık sorunu hem o satılmak istenen e, mülkle ilgili sorun ki 375 metrekarelik bir arazi. Boğaza Boğaz nazır bir yer ve değerli bir yer hani neden elimizden çıksın neden ermeni toplumu oraya dair başka bir irade ortaya koymasın İlla satılmak zorunda mı gibi sorular var ortada. Ee, bu konunun bu hafta Agos olarak takipçisi olacağız. Herhalde zaten bu vakıf mallarının e, Ermeni toplumu içerisinde e, ortak değer olarak kabul edilmesi de e, önümüzdeki dönemin e, sınavlarından biri olacak. Sürekli zaten e, benzer vakalarla bir nevi sınanıyoruz aslında. Yani meselenin şöyle bir yanı var galiba. Bu konularda haksızlık genelde devletten geldi bugüne kadar. Evet. E, hala da bazen bazı haksızlıklar var veya tam anlamıyla telafi edilmeyen haksızlıklar var. Ama mesele sadece orada bitmiyor. Bu azınlık toplumların içindeki de demokrasi ve şeffaflık sorunu, hesap verebilirlik, sorgulanabilirlik meselesi de e, meselenin önemli bir parçası ve bu kültürün de bir parçası. Sadece devletin tavrını değiştirmesi yetmiyor. Bizim de kendi içimizde o mekanizmaları en açık şekilde işletmemiz gerekiyor. Bunun güzel örneklerinden biri bir olumlu gelişmeydi. Galata Rum Okulu Vakfı ve Hollanda Mimarlık Enstitüsü yeniden işlevlendirme adı altında. Galata Rum Okulu'na yönelik bir çalıştay düzenlediler ve bir karar müjdelediler. Buna göre e, buradaki Galata Rum Okulu artık Rumlar tarafından herkes için şiarıyla ortak kullanıma açılacak. E, yani aslında e, miras kalan mülkleri yeniden canlandırmak e, bir nevi ortak... Kullanımla e, ona hayat vermek, can vermek, e, eldekini başka tür paylaşmak da mümkün. Hepsi sonuçta bir iradeye ve neyi nasıl yaşatmak e, istediğinize bakıyor. E, ben anons edeyim mi şarkı? Vallahi senet şarkılar tamam. sana Biz yakışıyor. Ben sevdiğim, takılayım. <gülüyor> çok sevdiğimiz gevezelimize e, birkaç dakikalık bir ara veriyoruz. Evet. Agostan Lorabaytar e, Ulaş Özdemir'le, çok sevgili Ulaş Özdemir'le konuştu. E, Fora Bandit adlı e, yeni albümleri vesilesiyle. E, Fora Bandit, e, Fransalı ve Türkiyeli sanatçıların bir araya gelerek e, yarattığı bir albüm. Sam Karpienya, Bijan Shamirani ve Ulaş Özdemir. Oradan Visionary e, şarkısını seçtik. E, bu şarkının e, tü bir tür atışma ...taşlama geleneğine uygun olarak yazılmış... ...Türkçe sözleri kaygusuz aptaldan... ...14. yüzyıldan geliyor... Ee, ...diğer sözleri de... ...hangi dil olduğunu şu an bilmiyorum özür dilerim... Ee, ...Sam Carpinia, e, ...Fernanda Pesua'dan... ...ilhamla e, yazmış... ...neden bilmiyorum... Çünkü bu hafta e, şarkılarımızı Altuğ Yılmaz seçti. Agos ekibinden bizim redaktör arkadaşımız. E, bundan sonra da böyle olacak. Ben arada gene müdahale ederim. Mutlaka bir iki şarkı isterim ondan özellikle. E, ama Altuğ Yılmaz'ın seçtiği şarkılarla yola devam edeceğiz. Ve jinali geliyor. Cheer basic, baby, come to... Mm. Gestando como so faccio Şarkının hangi dilden olduğunu bilmesek de en azından sonunu Türkçe'ye bağladık. O sevindirici bir gelişme. Ama güzel bir şarkı. Çok, çok güzel. Ee, keşke aslında hep şarkılardaki gibi gitse. Bazen maalesef tabii çok can sıkıcı şeylerin de haberlerini yapmak durumunda kalıyoruz. Bu haftanın ağır konularından biri bizim için. Tarihimizin de özel bir noktası olduğu için yine bir terfi haberiydi. Terfiler normalde aslında taltiftir ve... Sevinç ve mutluluk ve onur vermelidir. Ancak şaibelerle dolu bir hal arz edince öyle olmuyor. Türkiye'nin ilk kamu baş denetçisi Mehmet Nihat Ömeroğlu olarak duyuruldu. Biz eski yargıtay üyesi Mehmet Nihat Ömeroğlu ismini Hrant Dink'in 301. maddeden yargılandığı dosyayı inceleyen ve ceza alması kararına imza atan şahıs olarak tanıyoruz. Bundan daha fazlasını tanımak için de aslında elimizden gelen gayreti gösterdik. Fundatus'un bu kararın açıklanması ve kamuoyunda tartışılmaya başlaması üzerine kendisiyle görüştü. Yanıtları nasıl yaşadın Bir ee, okuduğunda aslında belki azıcık oradan başlamak istiyorum. İlginçti aslına bakarsan çünkü bir tür duyum almıştık ki hani Ömeroğlu bazı yerlerde pişmanlık beyan etmiş, üzüntü beyan etmiş. Bunu hiç kimse yayınlamamış. Ama hani belki biz temas edersek, belki bize konuşur ve geçmişe dair bir itirafta bulunur diye aslında bir tür umutla kendisini aradık. Ama maalesef öyle olmadı. Yani tabii ki kendisi... Hrant Dink'in ölümünden dolayı üzüntü duyduğunu, başsağlığı dilediğini, ailenin üzüntüsünü paylaştığını e, söyledi. Ama bunlar çok e, klişe beyanların ötesine geçmiyor. Başka söylediklerinin dikkate alınca, yani hem bize hem başka gazetelere e, konuştu. Ve ben her açıklamasını da satır satır okudum. Yani merak ettiğim şey nasıl bir üzüntü e, geçmişe dair nasıl bir hesaplaşma, özelleştiril e, geliştirebileceğiydi. Ama görüyoruz ki sadece meseleyi hafifletmek. Ee, gibi bir yaklaşım içerisinde ee, söylediği şeyler gerçekten çok kırıcı bu anlamıyla çünkü işte bize söylediği şey rutin bir karardı yani önümüze geldi biz dosyayı inceledik o günün kanunlarına göre gereken oydu ona inandık bilir kişilerin Hrant Dinkin yazısında herhangi bir e, düşmanlık unsuru Türklüğü aşağılama unsuru bulmaması da önemli değildir hakimler bilir kişileri hesaba katmak zorunda değillerdir onlar kendi yargılamalarını yaparlar dolayısıyla da biz o gün öyle değerlendirdik Toplu mahkemenin verdiği karardan beni mahkum etmesinler gibi bir sıra savcı yaklaşım var. Ee, üzüntü diye ortaya çıkan da genellikle e, ülkem adına e, bütün şerefimle gibi bir e, jargonla başlıyor. ki Ülke adına üzüntü duymanın bir insanın e, canına kastedilmiş bir süreçte e, en az herhalde üzüntü duyulacak şey olması gerekir. E, buradan yola çıkarak tabii hani bütün bu kararlar, bütün bu terfiler... Aslında bir nevi önümüzdeki süreci belirliyorlar. Böyle bir yanları var. Nitekim 301 kararının yargı paketinden çıkarılması üzerine Granting davasının avukatlarından Fethiye Çetin'in uyarıları vardı. Burada yeni ombutmanımızın bu noktada da bir sıra savcı yaklaşımı var. Yani 301 o dönem... Hı hı. Devredeydi ve biz ona göre değerlendirme yapmak zorundaydık. Yasa yapıcının yaptığı yasaya göre değerlendirme yapmak zorundayız diyor. Hakimin sanki hiçbir özgürlükçü demokratik yorumu olamazmış gibi. Üstelik biliyoruz ki daha sonra yani Eylül 2010'da Hrant Dink'in ölümünden sonra Ahim Türkiye'yi 301. maddeden Hrant Dink'in yargılanmış ve ceza almasından dolayı mahkum etti. Şimdi Ahim'in baktığı içtihat aslında Hakim Ömeroğlu'nun da bakması gereken iştihat yani Türkiye kanunları artı onların da üstünde olan ahim müktesebatı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi müktesebatı yani bir hakim olarak kendisinin bilmesi gereken yapması gereken yorumu ondan 5 yıl sonra ahim yapabildi ama Ömeroğlu bunu bildiği halde hala geçmişe dönük baktığında bu anlamda hata yaptığını kabul etmiyor. Ve genelde de şöyle şeyler de rastlıyoruz. Hani e, mahkeme başkanlarının e, basın açıklamaları, savcıyla mahkeme başkanlarının yüz yüze gelmesi, karşı karşıya gelmesi. Burada da bir e, Yargıtay 9. Ceza Dairesi kararı onayladığında o dönem davayı Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşıyan Ömer Faruk Eminaoğlu'nun açıklamaları var. E, Ombudsman seçiminin şaşırtıcı olmadığını söylemiş ve çok içeriden bir tanıklıkla bütün bu terfileri alt alta saymış. Adalet Bakanlığı müşteşarı soruşturma izni verdikten sonra 2007 genel seçimler öncesi Adalet Bakanı görevine getirildi. Adalet Bakanlığı yüksek müşaviri başbakanlık başdanışmanı oldu. Dönemin Adalet Bakanı meclis başkanı oldu diye bir liste gidiyor. Listenin sonu enteresan. O gün aykırı görüş bildiren bir tek ben vardım Çankırı'ya sürüldüm. Aslında bu tablo nasıl bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu ve yargının bu süreçte nerede durduğunu gösteriyor. Valla Emine Ağoğlu'nun siyasi görüşünü payla paylaşmayız. Pek çok siyasi görüşünü paylaşmayız. Durduğu yeri genelde çok beğenmeyiz. Karşı noktalarda dururuz ama yediğin hakkını yiğide vermek gerekiyor. Gerçekten o zaman Yargıtay Başsavcısı olarak Hrant Dink'i savunan Hrant Dink'in sözlerinin yazısının suç unsuru içermediğini son derece demokratik ve e, demokratik bir yaklaşımla yazılmış bir yazı olduğunu savundu ve bunu ısrarla savundu ve bundan dolayı da gerçekten e, zorluklarla karşılaştı. Sürgünlere gönderildi. E, ona onun gibi vicdanlı Bu konulu karşısında vicdanlı davranan insanlara teşekkür etmemiz lazım. E, şunu da e, hatırlatmak isterim. E, yani e, Ömeroğlu e, radikale şöyle bir şey e, söylemiş. E, Hrant Dink'i olduğunu bilmiyordum. Zaten adı da Fırat Dink diye geçiyordu. Bu benim için sıradan bir davaydı. Nasıl bir önem taşıdığını bilmiyordum. İnanın o gün, inan o günleri çok iyi hatırlıyorum. Hı -hı. Sen de hatırlıyorsun. Hani e, Hrant abinin televizyona çıkıp Ben bu davadan dolayı ceza alırsam komşularımın yüzüne nasıl bakacağım? Ben bu ülkede nasıl yaşayacağım diye kendini anlatmak için nasıl çırpındığını, televizyonlarda uzun uzun bu konunun konuşulduğu, gazete sayfalarının doldurulduğunu çok iyi biliyorum. Yani çok Türkiye'nin gündeminde olan. O mahkeme olan de biliyoruz ayrıca. Yani Fırat Frant Dink diye geçiyordu. Ee, yani orada da bir sorun yani yok. Türkiye'nin o kadar yoğunlaştığı, <gülüyor> o kadar önemsediği bütün uluslararası dikkatin yoğunlaştığı bir davayı nasıl o zaman bir yargıtay hakimi benim için rutin bir davaydı. Zaten onun kim olduğunu bilmiyordum. Diye hala savunabilir. Gerçekten bu kadar yüzsüzlük, açıkçası yüzsüzlük kelimesini Yok, kullanıyorum kesinlikle burada. Kesinlikle öyle ve bu, i̇syan bu rutinler böyle devam edecekse çok olağanüstü günler bizi bekliyor demektir. Evet. İsyan duygusu dedik. Mısır'da da bir tür isyan var, devam ediyor. Bu sefer ama devrimin lideri olarak çıkan, devrimden lider olarak çıkan Muhammed Mursi'ye karşı. Muhammed Mursi'nin Bir cumhurbaşkanı olarak çok fazla e, hakkı e, ve gücü elinde topladığına inanan Mısırlılar tahrir meydanını doldurmaya devam ediyorlar. Biz de Mısır isyanının e, simgesi olan bir şarkıyla devam ediyoruz. Muhammed Münir'den geliyor Ezey. Radyo Agos Sen ne yaparsın? Açık radyo <gülüyor> Çatlaktan sızan ışık Dünden yarına Leonard Cohen şarkıları Susan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 You can trust her for she's akşamları 8'de açık radyoda. Açık Radyo Radyo Agos. Bu ikili muhabbetten sıkılanlar için sevindirici bir gelişme var. Güzel bir ses daha aramıza katılacak. Biz, bizi de rahatlatan <gülüyor> bir konuğumuz. Kesinlikle. Nora Müldanoğlu ile birlikteyiz. 2012 beyannamesi denen o, devasa çalışmaya emek veren isimlerin başında geliyor. Hoş geldin Nora. Merhaba, hoş bulduk. Nora önce biraz kendini tanıtabilir misin projeyi, projeyi anlatmaya başlamadan önce? Tabii. Hranting Vakfı'nda bu söz konusu 2012 beyanamesi İstanbul Ermeni Vakıfları'nın el konan mülkleri kitabını hazırlamak için son 20 aydır çalış, sürdürdüğümüz çalışmada yer aldım. Öncesinde vakıfta başka faaliyetlerde yer aldım. Tamam. O, Tarihini doğrudan başlatıyor. O, o 20 aydan <gülüyor> önce ne yaptığını sormuştum zaten. 15 Eylül'de verilen Hranting ödüllerinde... Ölü koordinatörü olarak ama genel olarak e, sosyoloji ve tarih eğitimi aldım Boğaziçi'nde. Şu anda bir yandan da Boğaziçi'nde tarih masrafına devam ediyor Tamam yani Herantik Vakfı'ndan önce de bir hayatım varmış ama <gülüyor> öğrenmişim. İlkokul, ortaokul, liseyi nerede okudun? Feriköy İlk Okulu'nda okudum 5 sene. Ortaokulu Beyoğlu Anadolu Lisesi'nde, lisede de Robert Koleji'de okudum. Hı hı. Yani ilkokulu bir Ermeni Okulu'nda okudun. Evet. Sonra devlet, devlet okuluna ve özel okula gittin. Evet. Sonra Hranting Vakfı ile da Ermeni toplumunun işlerine ve dertlerine geri, geri dönmüş döndüm, oldun. Evet. Ee, evet şimdi projeyi anlatabilirsin. Bu nasıl bir proje? Şu an elimizde bir kitap ve bir internet sitesi var evet. ee, sanırım. Ne anlatıyor ee, projenin meyvesi olan bu ürünler? Amaç neydi? Nereden başladı? Amacımız İstanbul'daki Ermeni vakıflarının ki 53 tane şu anda aktif İstanbul'da Ermeni vakfı var. Bir tane de mazbut vakıf biz e, tespit edebildik. Bu vakıfların Cumhuriyet tarihi boyunca el konan mülklerinin kapsamlı bir envanterini çıkarmaya çalıştık. Bu envanterden yola çıkarayak da... Bir, biraz yavaş gidelim. Ben böyle hiç bilmeyen, bu konuya vakıf olmayan dinleyicilerimizi düşünerek soracağım. Hı hı. E, bu vakıflar ne üzerinedir? Ne için kurulmuşlardır? Ne yaparlar? Ermeni vakıfları... Daha doğrusu azınlık vakıfları genel olarak Osmanlı döneminden beri varlar. Sadece Cumhuriyet dönemine ait bir kurum değillerdir. Genelde padişah fermanıyla kurulmuş olan bu azınlık vakıfları gayrimüslim toplumların sosyal, kültürel ve dini ihtiyaçlarını kurmak üzere kurulmuş idari birimlerdir aslında. Her bir vakfa ya bir okul ya bir kilise bazılarına ikisi birden hastane ya da mezarlık gibi kurumlar bağlıdır. Ve bu vakıflar ki yönetimleri seçimle iş başına gelir, bu kurumların idaresinden sorumludur. Onların ayakta kalabilmesi, onların yenilenmesi için gerekli olan tüm yönetimsel işlemleri yerine getirir. Yani şöyle diyebiliriz, bir topluluğun, bir insan topluluğunun, burada Ermeni veya diğer gayrimüslim cemaatlerin diyelim, Osmanlı'dan beri bu topraklarda yaşayan, daha önce de bu topraklarda yaşayan, işte ölüm, kalım, düğün, dernek, ibadet, eğitim, sağlık gibi bütün ihtiyaçlarını gören e, vakıflar, kurumlar ve Aynen. onları bünyesinde barınan, barındıran barındıran bir bir tür şemsiye e, yapılar olarak kabul edebiliriz vakıfları. Ve e, bu vakıflar genelde işte bağış olsun, e, vasiyet yolu mülk edinmek olsun bu yollarla mülk edilen e, kurumlar. Tabii e, zamanında satış e, yoluyla da mülk edinebilmişler satın alma yoluyla. Bu mülklerinden gelen gelirlerle kendi kendilerine idare ettirebiliyorlar, idame ettirebiliyorlar. Ama e, Cumhuriyet döneminde özellikle 1970'lerden itibaren azınlık vakıflarının bir mülkiyet sorunu olmuştur. Haksız uygulamalar sonucu bazı hukuki olmayan kararlar sonucu 74'ten itibaren özellikle azınlık vakıflarının e, mülklerini çeşitli devlet kurumları tarafından el konmuştur. E, bu mülkler neden önem taşıyorlar bu vakıflar için? Bir örnekle anlatayım mesela azınlık okullarında eğitim veren öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanmayan öğretmenlerin maaşları vakıflar tarafından ödenir. İşte sosyal bilimler sayabileceğimiz tarih, coğrafya, edebiyat gibi derslerin hocaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanır ve maaşları devlet tarafından ödenir. Öte yandan Ermenice olsun, din dersi olsun ya da Ermenice verilen matematik, fen gibi derslerin hocalarının maaşları vakıflar tarafından verilir. Peki eğitim dışında bu vakıflar ne tür dertlere derman olurlar? Ona dair örnek verebilir misin? İstanbul'da iki tane Ermeni Hastanesi şu anda faaliyette. Tabii ki bu Ermeni Hastanesi sadece Ermenilerin sağlık ihtiyaçlarını değil tüm toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Ve de e, tabii ki de ayrım gözetmiyorlar. Yani bir, biraz ilerimizdeki Elmada'daki Surpagop e, Katolik Yermeği Hastanesi ile Yedikule'deki Surpırgiç Hastanesi ile Ve e, sonuçta bu gelirleri elinden alınan vakıflar kendilerini güzel bir şekilde yönetemezse buradaki sağlık hizmeti de e, düşer. Eğitim e, kalitesi de düşer. Bu yüzden hani tüm toplumun bir adım ileriye gidebilmesi için bu vakıfların sağlıklı bir şekilde Yürümesi lazım. Bırak bir adım ileri gitmeyi zaten var kalabilmesi için herhalde çok büyük mücadele verildi. O nedenle de ön sözde yapılan vurgu belki o taş yapıların değil. Bunlar etten kemikten insandan insanların hikayesi vurgusu çok önemli Nora. Yani bir şekil hani 2012 beğennamesi diye açıklanan şeyin aslında bir toplumun var olma mücadelesi olduğunu da görüyoruz değil mi? Kesinlikle biz zaten çalışmamızı yürütürken hiçbir zaman... ...hani e, bu mal, mülk odaklı, maddi odaklı bir bakış açımız olmadı. Amacımız hani bu kurumlara nasıl yararlı olabiliriz, kültür nasıl devam edebilir... ...bu dini, eğitim gibi kurumların ayakta kalabilmesiyle Ermeni toplumu ve genel olarak aslında... E, ...Türkiye toplumunun bir kültürel parçası olan Ermeni toplumunun e, kültürünün varlığını nasıl devam ettirebilir... ...asıl odağımız bu oldu. E, dedin ki devlet 70'li yıllardan itibaren bazı haksız uygulamalarla bu vakıfların mülklerine el koydu. Ben orada müdahale ettim. Senin akışını e, böldüm, konuşmanı bölmüş oldum. E, bu el koyma, haksızlık olarak nitelendirdiğin şeyin arkasında nasıl bir zihniyetin yattığını gördün sen? Ne, na, e, neden devlet böyle bir şey yapıyor? İlk ortaya çıkışına bakarsak aslında e, ilk verilen Yargıtay kararı 74'te verilen... E, bir Rum azınlık vakfı için verilmişti Balıklı Rum Hastanesi için Yargıtay kararında bu vakfı yabancı vakıf olarak değerlendirmiş Yargıtay ee, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gayrimüslim diye sadece gayrimüslim diye yabancı olarak değerlendirip ona ait vakfı da yabancı vakıf olarak değerlendirerek edindiği e, mülkleri, vakıf mülklerini yasal olmadığını iddia etmiş bu Yargıtay e, kararı bir de Burada zaten çok bariz bir şekilde daha sorunun kökünde anlıyoruz ki devlet zihniyeti yabancılaştırıyor kendi vatandaşını. Sorunun temelinde bence bu var. Yani bir, bir ayrımcılık ve kendinden görmeme hali Aynen. olarak nitelendirebiliriz. Ee, Nora ile sohbetimize devam edeceğiz. Ee, hem projenin biraz daha detaylarına ineceğiz. Projenin neyi ortaya çıkardığını, kitaptan nelerin yer aldığını e, konuşacağız. Hem de e, bu son zamanlarda... Hükümetin yaptığı vakıflarla ilgili yaptığı bazı kanun değişiklikleriyle neyin geri verildiğini, neyin verilmediğini oradaki tablonun yani bu e, haksızlığın giderilmesi noktasında nerede olduğumuzun e, sorusunu e, soracağız ne oraya. Kef time diye bir e, kavram var Ermeni diasporasında özellikle Amerika'da. Kef yani keyif, e, keyif yapmak üzere insanların bir araya geldiği, eğlendiği partilere e, verilen isim. E, İngilizce olarak duyurusu yapılıyor Çoğu zaman ama Kev adı Kef adı Orada her zaman e, Türkçesiyle Anadolu toprağından çıkmış e, Kelimesiyle e, Devam ediyor e, Richard Hagopian bir Kev Time Band e, Uğdisi e, Amerika'da bu anlamda En iyi tanınan isimlerden biri O limon Ektim Taşa <gülüyor> Nora şimdi o zaman biraz kitabın ayrıntılarına gelelim nasıl bir bölümle ve, ve yöntem üzerinden gitti kimler görev aldı nasıl bir çalışma yürüdü bir miktar onların ayrıntılarını paylaşırsan bizlerle. Tabii dört kişilik bir ekiple biz yola çıktık ben Mehmet Polatel Mehmet Atılgan Özgür Leman Eren dört kişi olarak bu çalışmayı yürüttük kitabımız üç temel bölümden oluşuyor. Bu İstanbul'daki Ermeni vakıflarına odaklandık. Tabii ki bu sorun sadece İstanbul'la ya da Ermeni toplumuna ait vakıflarla sınırlı değil. Diğer azınlık toplumlarının da vakıflarıyla ilgili bu sorunları var. Ve tabi ki Anadolu'da pek çok yok olan vakfında hala sorunları tartışmaya açık. İstanbul'daki Ermeni vakıflarının tarihi ve hukuki olarak bu sorunun nasıl yaşadıklarını ele aldık. Bir tarihi ve hukuksal bölüm var kitapta. Daha sonrasında el koyma hikayeleri başlığı altında beş tane hikayeyi paylaştık derinlemesine. Örneğin Ortaköy'de Andonyan Manastırı'nın binası, onun yaşadığı mülke sorunu. 1860'larda mesela bu manastır kuruluyor. Ve 1940'lı yıllarda Ortaköy'den kadastro geçerken Dışişleri Bakanlığı azınlık vakıflarına ait mülklerle ilgili araştırma yürütüyor gerekçesiyle kadastra komisyonu bu manastırın bulunduğu parselin mahikanesini açık bırakıyor. Dışişleri Bakanlığı ne yapıyor azınlık vakıflarının mülkleriyle ilgili araştırmayı? İşte Dışişleri Bakanlığı Hı -hı. araştırma yürütüyor. tabii ki bu e, ilgi çekici bir nokta. Daha sonrasında ise şu anda e, manastırın parseli Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün elinde ve biz e, bu Binanın akıbetini öğrenmek için çok uğraştık ve bir özel şirkete 49 yılına kiraya verildiğini öğrendik. Ve duyduğumuz kadarıyla burada bir otel yapmak istiyorlar. Ki böyle bir şey yapıldığı zaman o binanın ki birinci derece tarihi eser olarak teşkil edilmiş. Hem mimari yapısı bozulacak hem bahçesindeki asırdık ağaçlar yok olacak. Bu binanın ne olduğunu tekrar hatırlatabilir misin? Yani ne olarak kullanılıyordu? Hangi vakfa aitti? Ee... Hangi vakfa aitti derken tabi şey durumu var. İstanbul'daki Katolik Ermeni vakıflarının e, apelola Andon Vakfı diye e, vakıflar genel müdürlüğünün kabul ettiği bir vakıf var. Bu vakfa ait e, yine vakıflar genel müdürlüğünün algıladığı şekilde bağlı 8 tane kilise Ama, var. Şu, Şunu anlamak istiyorum burası bir manastırdı. Yani manastır bunun ve yapısında mimetim, evet. e, okul vardı. Matbaa vardı çok Hı -hı. önemli olan matbaa vardı kütüphanesi vardı ki çalışmamız kapsamında öğrendik çok zengin bir kütüphanesi varmış ve daha sonrasında bu kütüphane iki gün içerisinde bir şekilde boşaltılmış ve kitaplar sahaflara düşmüş durumda. Yani bir kültürel kayıp söz konusu bu örnekte buna benzer biz beş tane örneği derinlemesine inceledik bu el koyma hikayeleri bölümünde. Diğer bir bölümde ise bu 53 vakfın Cumhuriyet tarihi boyunca edindiği mülkleri e, biz tespit etmeye çalıştık. Bir envanter kısmı bu. Cumhuriyet tarihi boyunca edindiği mülk sayısını, bu mülklerden kaçta kaçının, kaç tanesinin kaç tanesine el konulduğunu, kaç tanesinin satış yoluyla vakıftan çıktığı gibi bu tarz e, bilgilere ulaşarak istatistik, Dijital analizler yaptık. Peki ulaştığınız son tablo nedir? Yani Cumhuriyet tarihi boyunca Ermeni vakıfların İstanbul'daki Ermeni vakıfların kaç mülkü olmuş? Bunların kaçına el konulmuş? Kaçı iade edilmiş veya şu an hı hı. ne durumda? Belki öncesinde bir kaynaklara kısaca değinmem lazım ki bu verilere nasıl ulaştık daha net anlaşılsın. Hı. Ee, avukat Diran Bakar'ın dava dosyalarından oluşan arşivine baktık. Ee, avukat Diran Bakar meslek hayatı boyunca Ermeni vakıflarının e, mülke sorunu yaşayan e, mülklerinin davalarını yıllarca yürütmüş bir avukat. Rahmetli Diran Bakar. Onun dava dosyalarından oluşan arşivinden büyük ölçüde yararlandı. Krant Dink'in yine konuyla ilgili oluşturduğu e, belgeler, notlar, yazışmalardan oluşan arşivine başvurduk bir diğer önemli kaynağımız Ermeni vakıfların kendi arşivleri oldu. Çalışmamız kapsamında pek çok aslında tüm vakıf yönetimleriyle iletişime geçerek bizde bilgi ve belge paylaşmalarını istedik. Hem de bir yandan bize onların arşivlerini dijital ortama geçirmeyi önerdik. Arşivlerini bize paylaşan vakıfların arşivlerinden elde ettiğimiz kira kontratları olsun, makbuzları olsun, bu tarz belgeleri tek tek inceledik ve bu yöntemle İstanbul'daki 53 Ermeni Vakfı'na ait 1328 adet taşınmaz tespit ettik. Şunu da belirteyim. Bizim birimimiz çalışmamızda parsel oldu. Hani 1328 taşınmaz dediğimiz zaman hepsi de apartman dairesi değil ya da hepsi arazi değil. Bunlar çeşitlilik gösteriyor. Bir parselde belki dört katlı bir bina vardır. Birinde sadece bir katlı daire vardır. Birimimiz parsel. 1328 parsel taşınmaz tespit ettik. Ve bunların... ...661 tanesine ki oranlayacak olursak %49.77'sine tekabül ediyor. Yani, Yarısı yani yarısına değişik gerekçelerle el konmuş. Bunu temel olarak tespit ettik. E, bu böyle bana inanılmaz bir rakam gibi geliyor. Yani e, bu vakıfların üstlendiği görevi, sorumluluğu düşündüğümüzde... ...okul e, yönetmek, hastane yönetmek, yetimhane yönetmek, fakirlere, ihtiyarlara yardım etmek gibi şeyleri düşündüğümüzde ve aslında biz içeriden çok iyi biliyoruz ki ne kadar zor maddi şartlar altında bunu yapıyorlar. Şu an işte bu yarısı gasp edilmiş varlıklarıyla bu işe devam etmeye çalışıyorlar. E, halbuki o yarı gasp edilmemiş olsa, el konmamış olsa çok daha rahat bir şekilde insanlara hizmet verebilirler. Burada gerçekten büyük bir insani trajedi ve senin dediğin gibi büyük bir haksızlık var tabii ki. Tabii arşivlerde mesela pek çok vasiyetname ile karşılaştık. Pek çok mülk vasiyet edilmiş bu vakıflara ve Vasiyetname'de vasiyet eden kişi açık açık yazmış şu okuldaki öğrencilerin eğitim masraflarını karşılamak üzere diyor. Mesela günümüzde bu vakıflara bağlı okullar gelirlerini değerlendirebilse o okullarda okuyan öğrenciler parasız eğitim alabilecekken günümüzde maalesef pek çok okulda öğrenciler hala eğitim için para verme durumunda. Telafi noktalarına geldiğimizde peki son 10 yıldaki bir takım düzenlemelerin neyi ne kadar telafi ettiğini tespit etti bu 2012 beyannamesi O noktası da çünkü bizim için çok önemli Nurhan. E, tabii iadeler için çıkan yasalar, kararnameler hepsi çok önemli. Bunu yadırgayamayız ama maalesef sorunun tamamına baktığımız zaman pek çok çözüm bekleyen nokta hala var. İade eden, edilenlerin oranına baktığımız zaman ya yani sayısına baktığımız zaman aslında 661 tane el konan mülkten sadece 143 tanesi iade edilmiş durumda. Ki bu da 2003 yılından itibaren başlayan süreçte hani aslında 8-9 yıllık hı. bir süreçte 143 tane mülk iade edilmiş durumda. Şunu tespit ettik yani aslında. Yani yüz, %21'e denk geliyor. Evet. Hı hı. Şunu gördük çalışmamızda. 1936 beyannamesine odaklı bir bakış açısı sorunu kesinlikle çözmez, çözmüyor. Bir kere hem e, bürokratların hem de işte vakıf yöneticilerinin de aslında söylemlerinde görüyoruz ki sanki 1936 beyannamesine odaklanınca sorun çözülecek. Ama e, şunu gördük, 1936 beyannamesinde listelenen mülklerin yarısına el konmuş. Hani 36 beyannamesinde olan taşınmazların büyük bir kısmı bile el konmadan ...kurtulamamış. O yüzden bir kere 36... ...beyannamesine odaklanmamak gerekiyor. Sorun bekleyen noktalar neler peki? Bence en önemlisi... ...en acili 3. şahıslara... Bir, bir soru sormayınca kendi kendine soru evet. sordu. 3. <gülüyor> şahıslara geçen büyükler e, ...sorunu hala çözülmemiş durumda. Bunlar aslında... ...iki farklı durumu içeriyor. Bir tanesi el konulduktan sonra... E, ilk sahibine bedelsiz iade edilenleri e, içeriyor. İkinci durumda ise el konulduktan sonra vakıflar genel müdürlüğü ya da hazine gibi devlet kurumlarının mülkiyetine geçip daha sonra bu kurumlar tarafından üçüncü şahıslara ya da kurumlara satılan mülkler. Bu bunlara bu dair en bilinen örnek sanırım kamuoyunda Hrant Tink'in de yetiştiği ve yöneticilik yaptığı Tuzla Çocuk Kampı değil mi? Aynen. E, Tuzla Kampı e, satış yoluyla Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi Vakfı'nın edindiği bir arazi mülk olarak. Ee, ancak el konması sonucu, verilen e, karar sonucu, satışı gerçekleştiren kişi bedelsiz olarak e, iade edilmiş. İşte mesela 2011 Ağustos 2011'de çıkan kanun hükmüne kararname bu durumda olan taşınmazların sorunu çözmüyor. Çünkü şöyle bir anlayış var. Hiçbir noktada devlet kurumlarından herhangi birisinin mülkiyetine geçmediğine göre e, devletin bu noktada bir şeyi yok. Karı olmadığı için Devleti bir çözüm için sorumluluk düşmez gibi bir anlayış Oysa var. Oysa sorumluluk dediğin şey aslında doğru zamanda bir zihniyet paradigmanı değiştirmek. Bir de hani inisiyatif almak bir kere de şaşırtmak olabilmeli. Beni şahsen mesela o lütufkar üslup da çok rahatsız ediyor. Yani sanki bir hak iadesi ve bir özür gibi değil de şimdi size bahşediyoruz cinsinden. Buralarda da çok büyük bir sorun görüyorum. Geçmişteki uygulamalar bu anlamda o kadar negatif ve ayrımcı ki... Şu anki hükümetin yaptığı işte bu %21 iade etmek belki bu rakam biraz daha artacaktır. Cemaatlerin genel yapısı tarafından ki bunlar genelde biraz temkinli, biraz devlete karşı her zaman saygılı olmuşlardı. Çok büyük bir şeymiş gibi gösteriliyor. Halbuki elinde sonunda olan şey hakkın iadesi. Yani zaten gasp edilmiş olan, zaten senin elinden zorla hukuksuzca adil olmayan şekillerde alınan mülkün. Ee, geri verilmesi şeklinde dolayısıyla elbette ki mutlu olmak gerekiyor ama senin dediğin gibi bunun lütuf şeklinde sunulması büyük e, PR kampanyalarıyla e, sanki böyle e, bahşediliyormuş gibi yapılması da gerçekten yaralayıcı e, aslında yapılması gereken hepsini iade etmek ve eşit vatandaşlık için yapılması gereken başka şeylerle de yola devam etmek ancak o zaman e, geriye yerine getirilmiş diyebiliriz. Ee, çok kısa şeyi de anlatabilirsen sevinirim çünkü bu blogun da, bu bölümün de e, sonuna geldik. Bir de internet sitesi var. İnternet sitesi nasıl çalışacak ne olacak orada? Ee, i̇nternet sitemiz tabii ki e, aslında kitabı tamamlayacak bir web sitesi oluşturmaya çalıştık. www.istambulermenivakıfları.org adresi. Ee, yine kitapta yer alan pek çok bilgi internet sitesinde de var. Onun dışında belki de en önemlisi interaktif bir İstanbul haritası var sistemimizde. Değişik kriterlere göre nedir bu değişik kriterler? İlçe ya da vakıf adı gibi bu kriterlere göre haritada arama yapılabilecek. Mesela bir vakıf adı seçildiği zaman haritada o vakfa ait el konan mülklerin tamamı görünecek. Ya da bir ilçe seçildiği zaman o ilçede bulunan tüm vakıfların el konan mülkleri görünebilecek. Ee, o zaman biz sana bütün bu çalışma için emeği geçen herkes adına teşekkürlerimizi sunalım. Ve 2012 envanterinin aslında e, biz manşetten bir adalet çağrısı olarak gördük. Yani e, 36 diye e, başlamış olan e, o zihniyetteki yabancı görme zihniyetini aşmasını ve eşit vatandaşlığa vesile olmasını dileyelim Nora. Çok çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Nora. Ee, şimdi yine bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıyı seçerken Ağustos'taki bir mevlid ilanına, ilanından ilham aldım. Daha doğrusu o bana bir şeyi hatırlattı. Geçen yıl 90'lı yıllarda çok güzel işler yapan Kınar Müzik grubunun Udisi grubun parçalarından biri olan Diyarbakırlı Taniyel Tüncer koyuncuyu kaybettik. Çok genç yaşta. Bir kalp krizi sonucunda. Hayatında girdiği bir evrede, işiyle ilgili bazı sıkıntılardan dolayı çok sıkıştığı bir evrede maalesef Kalbi yetmedi ve çok genç yaşta aramızdan ayrıldı. Onun çalıp söylediği bir kınar şarkısıyla Halayı Barla devam edeceğiz. Yarın Bakırköy Surpas Vadazın Kilisesi'nde onun hokehankisti yani anma duaları yapılacak. Bakırköy civarında olanların veya onu sevenlerin, onu tanıyanların o kiliseye giderek onun için dua etmesi umuduyla şarkıya geçiyoruz. Käy läpi, käy läpi, käy läpi, käy basmadan, käy basmadan käy läpi, käy kızı, sen läpi, käy läpi, käy läpi, käy läpi, käy läpi, käy geçirdin mi? Yoksa Avrupa'dan döndüğümü bilmiyor muydun? Biliyordum ama seni birden karşımda görünce şaşırdım. Görüşmeyeli ne çok oldu değil mi? Bana bir asır gibi geldi. Bana da. Radyo Agos. Reklamlar.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 Yeşil Kutu Çevre Eğitimi Projesi ile Türkiye'yi il il gezerek, önce gelecek nesillerimizi yetiştiren eğitmenlere ve onların aracılığıyla da öğrencilere çevre bilinci aşılıyor. Boş, Yaşam için Teknoloji Antik çağların izinde keşif, heyecan, doğal güzelliklerle Anadolu'nun gizemine yolculuk başladı. Arkeoloji Travel'la yeni yollar ve yeni heyecanların izinde Anadolu uygarlıklarını keşfetmeye hazır mısınız? Anadolu'nun gizemli halkları Filiklerden, Işık Ülkesi'nin cesur halkı Likya'ya, ilk İmparatorluğu kuran Hititler'den, Yüce Dağların Efendisi Karyalılara kadar görmeyi hayal ettiğiniz yerleri bizimle gezebilirsiniz. Arkeoloji Travel'la rezervasyonlar başladı. Arkeoloji turlar rezervasyonlar başladı. www.aktualarkeolojitravel.com www.aktualarkeolojitravel.com. Aktüel Arkeoloji Dergisi, Türkiye'nin Arkeoloji Dergisi, Anadolu'nun Dünyaya Açılan Kapısı. Reklamlar bitti. Tı tı rı rı. Açık Radyo desteği için Açık Radyo dinleyicisi Nermin Ere teşekkür ederiz. Radyo Agos. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da jetzt da, da jetzt da. Etato, eto, jelinou, jelinio. Hata ke. Hei tahin, otaak, Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Paris Louis, Aysor, Mektek Demper, Yergu Şapat. Günaydın sevgili dostlar. Bugün 1 Aralık 2012 Cumartesi. Dördüncü dersimize hoş geldiniz. Bugünün konusu jenerik müziğimiz olacak. Evet, tahminleriniz doğru. Aip, Pen, Kim, yani Ermenci alfabe. Ancak pratik konuşma becerisi kazanmaya yönelik bu programda detaylara ihtiyacımız olmadığından alfabeye özel bir zaman ayırmayacağız. Sadece Türkçe'de bulunmayan dört sesi konu edeceğiz. Bu sesleri duymaya başlarken sakın canınızı sıkmayın, telaşlanmayın. Zira günümüzde pek çok Ermeni genci de bu sesleri çıkarmakta zorlanıyor. Örneğin, H, yerine he diyenlerin sayısı hiç de az değil. Gelelim bu dört farklı sese. H, <Gülüyor> z, <c, c>. r. <Gülüyor> Tekrar ediyorum. H, <Gülüyor> z, <c. C>. r. <Gülüyor> H sesi Latin harfleriyle K H olarak yazılır. Z sesi Latin harfleriyle D Z olarak yazılır. S sesi Latin harfleriyle T S olarak yazılır. G sesi Latin harfleriyle yumuşak G olarak yazılır. Bu sesleri duya duya biraz da gayretle zaman içinde çıkarabilirsiniz. Olmasa da önemli değil. H yerine h Z yerine z c yerine s g yerine yumuşak g de kullanabilirsiniz. Örneğin hanut yerine hanut hads Yerine has. Zar yerine zar. Ağ yerine a demek mümkün. Mesele derdini anlatmak değil mi? Bu arada önemli bir nokta daha. Sessiz harfleri kolay söyleyebilmek için yanına benim gibi ı seslisini getirin. Örnek cı, h, Hı, bı gibi. Gelelim haftanın kelimelerine. Hanut, dükkan. Hent, deli. Ağ, tuz. Ağvor, güzel. Yeğ, payr, abi. Veya? Halk dilinde ahpar, zar, ağaç, korz, iş, hats, ekmek, tav, acı. Veya şimdilik hanut, hent, al, avor, yehpayr, ağpar, zar, korz, has saf önümüzdeki hafta alıştırma olarak yukarıda verdiğimiz kelimeleri söylemeye çalışmanız yeterli başarılar ve iyi haftalar ay ben kim ay ben kim ay ben kim da yet da et do do e-do-do, jenilinu, jenilinu, he-tza-ke, he-tza-ke, ho tza ho-tza-ke, Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla Her hafta birkaç kelime Her hafta bir cümle Ermenice Programın başında Acemiliğimizi yavaş yavaş atıyoruz Deme gafletinde bulundum ve Radyo Tanrıçası hemen cezalandırdı beni e, Şarkılar karıştı Özür diliyoruz e, Kınardan Tanyel Tuncel Koyuncu'nun Birinci Ölüm yıl dönümü anısına Onun bir şarkısını girecektik Maalesef yine bir e, kaybettiğimiz bir müzisyenin Oannes Kemer'in gitar çaldığı... E, ...Kurtalan Ekspres'in, Barış Manço önderliğindeki Kurtalan Ekspres'in... ...Dere Boyu Kavaklar şarkısını e, girdik. Bu karışıklık için özür diliyoruz. E, Oannes Kemer e, 10 gün kadar önce Avustralya'da, Türkiye'den göç ettiği Avustralya'da... ...o da genç sayılabilecek bir yaşta, 1950 doğumlu, 62 yaşında hayatını kaybetti. E, Allah ona da rahmet eylesin. E, onun anmak için müzisyen arkadaşları... 14 Aralık'ta Kadıköy Şaft'a bir gece düzenliyorlar. Onun çaldığı şarkılar çalınacak. O anılacak. Onun e, müzisyen arkadaşları bir araya gelecek. E, meraklıları, e, müzik severler. O gece orada olabilirler. Bu durumda müzisyenler kendi aralarında şakalaşmış, yer kapmış diyelim. E, öyle geçirelim, evet, kılıf bulmakta. Öte taraftan yok. <gülüyor> bakıp kıs kıs gülmüşlerdi herhalde <gülüyor> bir İşte müzikli hayat böyle keyifli oluyor ama bizim de günahımız yok. Hafta biraz hayli sersiz geçiyor. Biz anlamak yorgunuyuz. Anlama gayreti göstere göstere bazen bu hallere gelebiliyoruz. Anlamaya gayret ettiğimiz kişilerden biri de bu hafta Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği der Başkanı Göksel Gülbey oldu. Kendisi sosyal medyayı bir... Hedef gösterme kampanyası mecrasına dönüştürüp bütün Ermeni okullarının biraz önce Nora'nın anlattığı vakıfların, kiliselerin adreslerini, telefonlarını, fakslarını arka arkaya bir bombardıman halinde sundu. Ve rahatsızdığımız Türkiye'de 57 tane Ermeni vakfı olması vakıflar genel müdürlüğüne sorduk bu kadar Ermeni vakfına gerek var mı gibi bir haleti ruhiyle de durumu özetledi. Bütün aslında yayın boyunca arka arkaya gelen bu ilgisiz parçalar birlikte okunduğunda esas derdimizle dair herhalde çok fazla şey söylüyor. E, Göksel Gül Bey'i anlama gayretimiz Vartan Estukyan aracılığıyla oldu. E, büyük sabır göstererek kendisiyle e, kendisinin görüşlerini aldı. E, biz de e, elimizden geldiğince bu bünyeyi tanıma gayretinde olduk. Ombudsman Ömeroğlu haberiyle de alt alta geldiler gazetede. E, bu anlamda hani e, garip bir işle de uğraşıyoruz diyebilirim. Yani insanlar bir şeyler söylüyorlar. Milliyetçi, ayrımcı, insan canına kasteden insanların belki hayatının e, alınmasına yol açan süreçlerin mimarı oluyorlar. Ve buna da devam ediyorlar bazıları. E, biz de kalkıp onlarla telefonda konuşup onlarla yan yana gelip onların ağzından bir şey almaya belki aslında bir insani bir kelime, insani bir duruş almaya çalışıyoruz ama maalesef genellikle de hayal kırıklığına uğruyoruz. Dediğim gibi Vartan'ın da yaptığı sosyal medyada Ermenileri, insanları, Ermeni olması da çok önemli değil, hedef gösteren, onların açık adreslerini vererek saldırıya uğramalarına belki zemin hazırlayan biriyle telefonda konuşmak bile insanı yeterince ürkütüyor aslında. Dikkatimi çeken bir şey oldu, Göksel Gökbey... Ee, hani bu Ermeni kurumlarının kökü dışarıda dışarıdan diaspora Ermenilerinden destek alıyorlar ee, bunları araştırmaya çalıştık bunlara dair duyumlar aldık vesaire söylüyor sanki diaspora Ermeni kurumlarıyla yan yana gelmek onlardan bir şey yap onlarla birlikte bir şey yapmak onlardan destek almak kötü bir şeymiş gibi yani diaspora burada zaten otomatikman şeytani e, bir yere oturuyor ama kendisi E, kendi kurumu Asimler yani asılsız soykırım iddialarıyla mücadele derneği e, bizzat Bakü'de şubesi olan ve Azerbaycan'la ilişkileri olan Azerbaycan devletiyle ilişkileri olan bir dernek buradaki çelişkiyi bile göremiyor e, maalesef. E, zaten milliyetçilikte biraz böyle bir şey insanı çifte standartlara hapsediyor ve bir anlamda da götü, gözüne e, at gözlüğü e, takıyor ve gerçeklerden koparıyor ona. Ee, Ermenistan'dan İravan Hanlı zamanlarında sürgün edilen edildiğini söyleyen bir aile geçmişi herhalde bugünleri de ancak bu kadarlık bir e, ufukla gelebiliyor. Ee, Ermeni diasporası'nın öcüleştirilme gayretleri e, muhtemelen 2011 tarihi yaklaştıkça süre gelecek. Buna karşı da aslında tüm kamuoyunu bir nevi desteğe çağırmak lazım. Ermeni diasporası bizatihi buradan giden Ermenilerin, gitmek zorunda kalan Ermenilerin varlık yerleridir. Ve insandırlar, buralıdırlar, tüm duygu karmaşaları içinde kazanılması gereken insan evlatlarıdırlar sadece. Aslında bence Göksel Gökbey ve Asimler hakkında daha fazla da konuşmaya gerek yok. Biraz içimizi de sıkan bir konu. insanları korkutan, insanları ürküten bir şey adreslerinin verilmesi, o kurumları korkutan bir şey bilinçli olarak yapılmış bir şey. Bunu kınıyoruz. Durde grubu, ırkçılığa ve milliyetçiliği durde grubu dün çağlayan da bir suç duyurusunda bulundu. Göksel Gökbey hakkında biz sadece bu suç duyurusuna katıldığımızı söyleyelim ve yetinelim. E, kötü şeylerden vazgeçip biraz yine iyi şeylere yani müziğe e, gelelim. Biraz önce hatayla e, çalamadığımız yanlışlıkla pas geçtiğimiz Tanyel Tuncer Koyuncu'nun e, Kınar grubuyla seslendirdiği Bar şarkısı geliyor şimdi. hafta e, senin yazın bana özellikle iyi geldi. Belki çok e, günlük ortam karışık olduğunda hani e, tarihe bakıp bir miktar e, kökleri hatırlamak, bir yerlerden nereye eklemlendik oradan güç bulmak açısından. Fırtınadan sonra Noror başlığını taşıyordu yazın. E, ve Cumhuriyet döneminde e, birkaç sosyalist, e, idealist e, dönemin, kalan, hala varlığını sürdürebilen Ermeni aydınlarının yan yana gelerek büyük bir özveriyle oluşturdukları Noror, yani Yeni Gün adını verdikleri gazete macerası. Ki bir gazeteden çok daha fazlası. E, Noror'u aslında Agus'un öncüllerinden biri olarak e, görüyorum ben. Tek farkı yaklaşımda, duruşta, dünya görüşünde, e, Noror'un Ermenice olarak yayınlanmış olması. Agus'un Ermenice ve Türkçe yayınlanıyor olması. Ama hem devlet uygulamalarını haksızlıklara, adaletsizliklere karşı duruşu hem tavrı e, itibariyle hem gençlere bir zemin açıyor olması itibariyle bence çok benziyor. 1946'da açılmış, yayınlanmaya başlamış bir gazete. Yani e, tek partili dönem e, sona ererken, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye değişmeye başladığında e, bu tip farklı duruşları olan gazetelerin kurulmasına da imkan sağlanmıştı. Noror'da Getronagan Lisesi öğrencisi Aram Pehlivanyan ve Sarkis Çiyan Zanku'nun yan yana gelerek yanlarına da Zabem Viberyan'ı alarak e, kurdukları bir gazete. E, çok önemli bir Edebi mahfil özelliği de var yani edebiyat e, üreten insanların toplandığı e, bir gazete olma özelliği de var. E, Noror Yanserund, e, Noror Kuşağı, Yeni Gün Kuşağı diye andığımız bizim bir edebiyat kuşağı oradan türemiş. Bu kuşak da bence 1915'te e, kökü kazınmış olan e, Ermeni edebiyatçılarının, şairlerinin, yazarlarının e, bir anlamda torunu gibi onların devamı ve belki de, belki de değil öyle Ermenice edebiyatın İstanbul'da üretilen Ermenice edebiyatın son temsilcilerini üreten kuşak. Yani onlardan sonra pek kimse kalmadı Ermenice yazıp çizen. Bu kadar bir buçuk yıl sadece devam edebilmiş bir gazete. Baskıların dolayıyla kapanmak zorunda kalmış. Gazeteyi çıkaranlar, yazarları hapsedilmişler. Ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlar. Beyrut'a, Fransa'ya gitmişler. Bir buçuk yılda önemli bir damga vurmuş ve ondan sonra da ...benzer gazeteler daha düşük tonda da olsa... ...devam etmişler. Ve ne güzel ki bence... Ee, sen daha fazla tanıma şansına sahip oldun. Noror kuşağının içinde olan Yervant Gobelyan ve Rupem da Agos'un kuruluşunda harcında emeği teri olan insanlar. Sen onlarla teşriki mesaide bulunabildin Agos'un kuruluş yıllarında. Özellikle benim Ermeniciğimi düzeltip e, köşe yazılarını e, gerçekten bir köşe yazısı kıvamına getirmek için verdikleri gayreti e, büyük bir minnetle anıyorum. E, gerçekten ruhunu verdiler Agos'un. E, bize de büyük bir güç ve ilham kaynağı oldular. Her ikisini de rahmetli hürmetli sevgiyle analım. Ee, Noror kuşağının e, hepsinin mezarı farklı yerlerde kimi İstanbul'da kimi Fransa'da kimi Beyrut'ta başka başka yerlerde hepsinin ruhu şad olsun toprağı bol olsun. Ee, bir diğer içimize kıpırtık atan e, konuğumuz ise e, çok başka bir yerden geliyordu. E, denizlerin e, insanıydı. Bir balıkçıya yine yer verdik son sayfamızda. Yeni kapı iskelesine bağlı küçük balıkçı teknesinde yaşayan ve artık bir elin parmaklarını geçmeyen Ermeni balıkçılardan biri Agop Kiremitçioğlu. Gerçekten o denizin kıpır kıpır yüreğiyle aslında başkası anlatsa ata dönüşebilecek bir hayatı bizde keyifle paylaştı. Okumanızı, içinden geçmenizi, yaşamanızı hararetle tavsiye edeceğimiz bir sayfa. Şimdi size orkinosların nasıl bittiğini anlatacağım derken orkinos benzetmesi üzerinden aslında biten bir toplumun da hikayesini anlatıyordum. Ve buradan da denizli bir şarkıya bağlayarak kapatıyoruz programı. E, Radyo Agos haftaya yine cumartesi sabah saat 9'da e, karşınızda olacak kulaklarınızda olacak. E, hatırlatayım bugün internet sitemizde Agos Şapkir günü. Agos'un hafta sonu internetteki e, Şapkir yine dopdolu içeriğiyle internet sitemizdeki yerini aldı. E, çalacağımız şarkı veda edeceğimiz şarkı Ezgi'nin günlüğü sabah türküsü e, A. Kader'in bir şiirinden bestelenmiş. E, o şiirden bir, birkaç mısra okuyarak da veda edeyim. Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı, bir rüzgar önündeyim, gel keyfim gel, bir sevda içindeyim, başım dumanlı. Mınak Parov, hoşçakalın. Kiitos Mehmetle.